haza kanıdır. <gülüyor> ve biliyorsunuz hayızlı olan kadın ve nifaslı olan kadın namaz kılması haramdır. Namaz kılması haramdır. Bey ile cinsi münasebet yapması da haramdır. Kur'an okuması konusunda veyahut da Kur'an'ı taşıması konusunda alimler ihtilafa düşmüşler. Cünüplük yine o şekilde. Ve bundan önceki derslerimizde buna değinmiştik. Yani sahih görüşe göre bir şahıs cünüplüyse Kur'an okumakta bir veis yoktur. Veyahut da Kur'an'ı taşımakta da bir veis yoktur. Ama Cumhur'un görüşüne göre Kur'an okuması haram olduğu gibi Kur'an'a dokunması da haramdır. Aynı şekilde nifaslı bir kadın ve hayızlı bir kadın o şekilde. Bir nifaslı kadın yani Kur'an okuyamaz, Efendim Kur'an'ı taşıyamaz ancak zaruri anlar müstesna. Örneğin, öğrencidir. Yani buradaki öğrencidir buradaki konumu gibi veyahut da buradaki sistem gibi. Burada genelde bütün okullarda Kur'an okutulduğu için kız baliga olmuş veyahut da doğum yapmış 10 yüncü günden sonra mesela normal olarak okuluna devam ediyor. Kadın hala nifaslıdır mesela veyahut da hayızlıdır. Burada, buradaki alimler işte o kadın ya bir kalemle mushafı çevirecek Veyahut başka bir öğrenci ona yardım edecek. Veyahut da eldiven giyecek. Cumhur'un görüşü budur. İmam Elbani Rahim'e Allah'a bu çizgide olan alimler diyorlar ki ister hayızlı olsun, ister nifaslı olsun, ister cünub olsun Kur'an okumakta bir beis yoktur. Ve Kur'an'ı taşımakta da bir beis yoktur. Çünkü hafta boyu bu kadın hafta boyu Kur'an okumadan Dua, yapmadan, zikir yapmadan gibisi Mümkün değil. Veyahut da cünüblü iken Cünüblü iken, mesela Kur'an okunmaz. Ve burada diyor ki, mesela Cünüblü iken tuvalete girdiği zaman Girmeden önce Ne yapıyordu? İlk önce besmele, sonra Tuvalete girilecek duayı okuyordu. Bismillahir A'udhu billahi minel khubzi vel khabaiti Bismillahir Biliyorsunuz, Kur'an'ın bütünlüğünden bir ayettir. İmam-ı Şafi'ye göre Rahimeullah Fatiha suresinden bir ayet olduğu gibi her süre başından bir ayet olarak sayıyor. Sahih görüşe göre Bismillahirrahmanirrahim Kur'an'ın bütünlüğünde bir ayettir. <gülüyor> Burada Allah Resulü Vesselam cünüplü olduğu zaman mesela yatacağı zaman ne yapıyordu? Bazı dualar var bu duaları okuyordu ve özellikle Ayetel Kürsi suresi. Ve biliyorsunuz daha önceki derslerimize değindiği haliyle salatü selam gusülden sonra e, cinsi cinsel münasebetten sonra bazen yıkanır yatarmış. Bazen abdest alır yatarmış. Bazen yıkanır yatarmış, bazen abdest alır yatarmış. Peki abdest aldıysa abdest aldıysa cünüplükten çıkmış sayılır mı? Hayır sayılmaz peki abdest aldıktan sonra aleyhisselam yatar yatmadan önce biliyorsunuz onun sünneti neydi bazı duaları okumak ve özellikle ayetül kürsi tamam mı uyku duaları var biliyorsunuz sabahleyin kalktı uykudan kalktığı zaman biliyorsunuz bazı dualar var İşte bu çizgide olan bu alimler diyorlar ki işte bu delillere dayanarak kişi cünüplü iken Kur'an okumakta bir beis olmadığını. Hayızlı kadın bir hafta boyu ne yapabilir? Kur'an okuyabilir. Cumhur'a göre eğer ezberi varsa ezber okuyabilir. Ezberi yoksa eliyle mushafı tutup kesinlikle okuyamaz. Bu Cumhur'un görüşü. Yani, İslam ümmetinin çoğunluğunun görüşü cünüplü, hayızlı, nifaslı bir kişi Kur'an okuyamaz, Kur'an'ı taşıyamaz. <gülüyor> tamam mı? Tabi bu şey bitinceye kadar. Ancak Ezber olursa demişler ki ezber okuyabilir. Örneğin Ayetel Kürsi, şu gibi ayetler veya hotta Kur'an'ı koyar, ne yapar? Kalemle veya hotta eldiven giyerek veya hotta Kur'an'ı kaldırmak istediği zaman kılıfıyla, kılıfında tutmak gibisi. Burada bu kadını e, nifasa sahip olan bu kadın o zaman sahih görüşe göre gayet Normal bir şekilde Kur'an okumakta bir beis yoktur. Ancak namaz kılamaz, oruç tutamaz, ondan sonra cinsi münasebet yapamaz. Peki